Aziz Sıddık kardeşlerim latif ve manidar ve beşâretli iki hadiseyi beyan ediyorum. Birincisi meyyusan bir hatıradan müjdeli bir ihtar. Bu günlerde hatırıma geldi ki hayatı ictimaiye giren hangi şeye temas etse ekseriyetle günahlara maruz kalıyor. Her cihette günahlar serbestçe insanı sarıyorlar. Bu kadar günahlara karşı insanın hususi ibadet ve takvası nasıl mukabele edebilir? diye meyyusane düşündüm. Hayatı ı içtimaiyedeki Risale-i Nur talebelerinin vaziyetlerini tahattür ettim. Risale-i Nur şakirdleri hakkında necatlarına ve ehl-i saadet olduklarına dair kuvvetli işaret-i Kur'aniyeyi ve Beşaret-i Aleviyeyi ve Gavsiyeyi düşündüm. Kalben dedim ki, her biri bin yerden gelen günahlara karşı bir dil ile nasıl mukabele eder, galebe eder, necat bulur diye mütehayir kaldım. Bu tahayyürüme mukabil ihtar edildi ki Risale-i Nur'un hakiki ve sadık şakirtlerinin mağabeinlerindeki düstur esası olan iştiraka amali uhreviye kanunu ile ve samimi ve halis tesannüt sırrı ile her bir halis hakiki şakirt bir dil ile değil belki kardeşleri adedince diller ile ibadet edip istiğfar ederek bin taraftan hücum eden günahlara binler dil ile mukabele eder. Bazı melayike'nin 40 bin dil ile zikrettikleri gibi halis hakiki müttaki bir şakir dahi 40 bin kardeşinin dilleriyle ibadet eder, necata müstahak ve inşallah ehli saadet olur. Risale-i Nur dairesinde sadakat ve hizmet ve takva ve ictinabu kebair derecesiyle o ulvi ve külli ubudiyete sahip olur. Elbette bu büyük kazancı kaçırmamak için takvada, ihlasta, sadakatta çalışmak gerektir. İkincisi, eski zamanda zamandaört yaşındayken icazet almanın alameti olan üstad tarafından sarık sardırmak, bir cübbe bana giydirmek vaziyetine maniler bulundu. Yaşımın küçüklüğüyle memleketimizde büyük hocalara mahsus kisveyi giymek yakışmadığı. Saniyen, o zamanda büyük alimler bana karşı üstadlık vaziyeti değil, ya rakip veyahut teslimiyet derecesine girdikleri için, bana cübbe giydirecek ve üstadlık vaziyetini alacak kendilerine güvenenler bulunmadı ve evliya-i azimeden 4-5 zatın vefat etmeleri cihetinde 56 senedir icazetin zahir alameti olan cübbeyi giymek ve bir üstadın elini öpmek üstadlığını kabul etmek hakkımı bu günlerde 100 senelik bir mesafede Hazreti Mevlana Zülcenaheyn Halid Ziyaettin kendi cübbesini o cübbede sarılan bir sarık ile pek garip bir tarzda bana giydirmek için gönderdiğini bazı emarelerle bana kanaat geldi ben de o mübarek ve yüz yaşında cübbeyi giyiyorum cenab-ı hakka yüzbinler şükrediyorum haşiye bu mübarek emaneti Risale-i Nur talebelerinden ve ahiret hemşirelerimizden Asiye namında bir muhterem hanımın eliyle aldım aziz sıddık kardeşlerim size gönderdiğimiz Hizbül Ekberül Kur'an'ının başında yazılan ünvan içinde bir cümle noksan kalmış. Şöyle ki: Mucizatını bir virt okumak isteyen bunu okusun yerinde mucizatlı ve her bir harfi on ve 100 ve 500 ve bin ve binler kadar sevap ve meyve veren bir virdi okumak isteyen bu semavi virdi okusun yazılacak. Sanien bundan evvel Müjdeli Hatıra'da Her bir halis ve hakiki müttaki şakirt kardeşlere adedince diller ile ibadet edip istiğfar eder. Fıkrasına yine bir ihtar ile bu gelen cümle ilave edilsin. Cümle de budur. Risale-i Nur dairesine sadakat ve hizmet ve takva ve ictinabu kebair derecesiyle o ulvi ve külli ubudiyete sahip olur. Elbette bu büyük kazancı kaçırmamak için takvada, ihlasta, sadakatta çalışmak gerektir. Salisen Leyle Kadrinizi hem bu gelen bayramınızı bütün ruhu canımızla tebrik ve teyit ediyoruz. Aziz Sıddık mübarek kardeşlerim, dünyada medar-ı tesellilerim ve berzah yolunda nurani yoldaşlarım ve mahşerde inşallah şefaatçilerim. Sizin hem Leyle Kadrinizi hem bayramınızı bütün ruhu canımla tebrik ediyorum, teyit ediyorum. Saniyen, şimdiye kadar hiç görmediğim bir surette, dehşetli bir hastalıktan febkal memul bir tarzda, Risale-i Nur'un halis talebelerinin şifa duasının neticesi olarak, mucize gibi birden, harika bir kerametle şifa bulmamı, size haber veriyorum. Bu vakıayı müşahede eden Emin ile Feyzi'nin, o harika hastalığa ait bu gelecek fıkrasını, medar ibret için size gönderiyorum. Bütün kardeşlerimize birer birer selam ve dua ediyorum. Üsürevî de merak ediyorum. Elbâkî velbâkî kardeşiniz Said Nursî. Isparta'daki aziz kardeşlerimize. Üstadımızın hastalığı hakkındaki meşhudatımızı arz ve üstadımızın kesb-i afiyetini sizlere müjde etmek istiyoruz. Ramazanı şerifte 5 gün savm-ı visal içinde gıda olarak ekmeksiz muhallebi 3 kaşık ve 5-6 kaşık da soğuk yoğurttan. üçüncü gece yarım kaşık muhallebi ve 4. gece iftarda sulu şehriyeden 5 kaşık. Sahurda yine o şehriyeden ve yoğurttan 3-4 kaşık. Su sayılmamak şartı şehriyeden 5 dirhem, yoğurt süzülse on dirhem, muhallebi susuz 6-7 dirhem. 5. gecede tanesiz gibi gayet hafif şehriye 5-6 kaşık. Sahurda 6-7 kaşık pirinç çorbası mecmu otuz dirhem. 96 gram gıda ile beş gün savm-i visali, teravih noksan olarak sair vazifelerin yapılması, Risale-i Nurşakir'tlerine ihata eden inayetin harikalarından bir kerametini gördük. Üstadımızdan hiç görmediğimiz ikimiz yani Emin, Feyzi, Barla, Isparta Süleymanları gibi, inceden inceye hastalık hiddetlerini tahrik etmemek için Haşiye hastalık o kadar şiddetli idi ki, Dört gecede hemen bir saat kadar uyku geldi. İhtiyat edemediğimizden şiddetli hiddettini gördük. Bu hastalıkta yine eseri rahmettir ki hiç hatırı hayale gelmeyen aaşırı ahirin gayet mühim gecelerinde Üstadımızın tam ifa edemediği vazifesi yerinde bu havalide her bir şakirt kendi hususi çalışmasından başka, bir saati üstadı hesabına, Risale-i Nur'un şakitlerinin mücahede-i maneviyelerine iştirak ve onları hedef edip, onların defteri amaline geçmeye, aynı üstad gibi çalışmaya başladılar. Demek üstad yerinde onun birkaç saat çalışmasına bedel, pek çok saatler, aynı vazifeyi görmeye başladılar. Hatta üstadımız diyordu, Ehmiyetsizliğimle beraber Isparta havalisinde kardeşlerimizin amali uhreviyesine bir medar, bir müheyyic hükmünde benim kusurlu çalışmam kafi gelmiyordu. Cenabı Hak rahmetiyle bu hastalık vesilesiyle bir şahsı manevi ve kuvvetli bir medar olacak bu tedbiri ihsan etti, cüziyetten külliyete çıkardı. Yine bu hastalığın letaifindendir ki üstadımızın hiç sesi çıkmıyordu, konuşamıyordu. Hiç beklenilmeden Bir iftar vaktinde bir doktor geldi elini tuttu. Üstadımız dedi ki: Ben hastalığımı muayene ettirmem. Ben hekimlere muhtaç değilim. Hekim cenabı haktır. Birden canlandı, sesi çıkmaya başladı. Güya kendisi bir doktor şeklini aldı. Doktor ise hasta vaziyetine girdi. Doktora ehemmiyetli bir mektup okudu. Doktorun derdine deva olacak bir ilaç oldu. Sonra top atıldı. Doktora dedi ki: Burada iftaret Doktor dedi ki, bugün kusur etmişim, oruç tutamadım demesiyle, çok hayret ettiğimiz üstadımızın vaziyeti, orucunu bozmuş bir doktorun tıp noktasında hakimane vaziyetini kabul etmediği için, o vaziyet ona verildiğini bildik. Evet, Risale-i Nur'un şahs-ı mânevisinden gelen şifa duası, öyle yüz bin doktora mukabil gelir diye biz de tasdik ettik. Bu hastalığın leyle-i kadirde Risale-i Nur'un talebeleri, Hüsusan masumların ettikleri şifa duaları öyle bir derece harika bir surette tesirini gösterdi ki üstadımıza sıhhat halinden daha ileri bir surette birden bir vaziyet verildi. Leyley kadre layık bir tarzda çalışmaya başladı. Risale-i Nur şakirtlerinden gelen bu duayı şifa harika bir mucize gibi bir keramet olduğunu biz gözümüzle gördük. Orada bulunan kardeşlerimize birer birer selam ve arzı hürmet eder dualarını isteriz. Bu Ra Risale-i Nur şakiatlerinden kardeşiniz Emin Mehmet Feyzi